Bu hafta Ekonomi Ekoloji Programı'nda ilginç bir yarışmadan bahsedeceğiz. Uluslararası bir yarışma, Avrupa ağırlıklı yapılıyor ve Türkiye'den de bu yıl ilk defa bu yarışmaya katılımlar olacak. Şimdi bu yarışmayı tabii yani dünyada ve Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda pek çok projeler gerçekleştiriliyor, pek çok yeni fikirler ortaya ...atılıyor ama tabii bunların ticarileşmesi... ...bunların çok daha geniş insan kitleleri tarafından benimsenip kullanılıyor olması da e, gerekiyor. Bu yarışma aslında biraz onun önünü e, açan belki de bir e, yarışma. E, Climate Launchpad yarışması. E, şimdi Climate Launchpad Türkiye temsilcisi Ertan Özel e, bizimle birlikte bu hafta e, stüdyomuza konuk oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. E, şimdi bu e, Avrupa Birliği tarafından e, herhalde ortaya atılmış ve desteklenen bir yarışma. Nasıl bu fikir ortaya çıkmış? E, Avrupa Birliği hangi kurumları tarafından destekleniyor? Biraz isterseniz onlarla başlayalım yarışmanın fikriyle. Öncelikle teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. E, Avrupa Birliği 2008 yılında Avrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nü kuruyor. Ve 2012 yılında da Avrupa Birliği Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Climate Launchpads adlı yarışmayı organize etmeye başlıyor. E, bizler de bu yarışmaya iki yıl yarışmacı olarak katıldık. Ee, ve iki yıl yarışmacılığımızın sonucunda bunu Türkiye'ye getirme kararı aldık. Bu sene de Türkiye'ye ilk defa e, yarışma şansı bulacak Türkiye'deki yarışmacılar. Evet daha evvel e, Türkiye'den e, Türkiye adına katılamadığınız için yani Türkiye bu yarışmaya henüz dahil olmadığı için siz başka ülkeler üzerinden evet, e, katılmak aynen. zorluk aldınız ve onların biraz zorlukları oldu herhalde değil mi? İlk yıllarda e, başka ülkeler üzerinden katılma e, biraz bizimler için de aslında gerçekten zor oldu. Ve iki yıl katıldıktan sonra da kurumla iletişime geçtik. Dedik ki biz Türkiye adına da Türkiye'de Avrupa'da şu an 30 ülke bu yarışmaya katılıyor. Türkiye'yi de katmak istediğimize. Onlar da zaten Türkiye'nin bu yarışmanın bir parçası olması gerekliliğinden bahsettiler. Ve 2016 yılında beraber bu yola çıkarak hep beraber bu 30 ülke arasına girerek. ...ilk defa organizasyonu başlattık. Evet, yani bu aslında tanımı da güzel. Bu Climate Launchpad yarışması için çevrenin evet. Eurovision'u diyorlar değil mi? Aynı evet. bu şarkı evet. yarışması gibi böyle geniş katılımlı Avrupa'dan pek çok ülkenin iştirak ettiği bir yarışma. Esas itibariyle içeriği nedir? Yani neyi ortaya çıkarmak, neyi desteklemek üzere başlatılmış Esas olarak Avrupa Birliği Climate Kick adlı bir enstitü aslında kuruyor. İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün altında. Burada ana fikri iklim değişikliğini durdurmak adına küçük fikirleri, minik fikirleri veya iş fikirlerini bulabilmek ve bunları ticari bir şekilde ticari bir kazanç sağlayabilecek hale getirebilmek. Hı hı. E, bu nedenden dolayı da e, aslında yarışmaya katılım için e, projelerin çok büyük olmaması, 200 bin euroyu aşmaması isteniyor. Ana koşullardan bir tanesi bu. 200 bin euro'nun altında olabilecek olan tüm iş fikirlerini e, kabul ediyor yarışmacı olarak ve derler ki e, kesinlikle hiçbir şekilde. E, proje konusunda e, henüz ilerlememiş olabilirsiniz, iş fikrinizi nasıl sunacağınızı bilmiyor olabilirsiniz, e, henüz e, daha gelişmemiş bir fikir olabilir. Biz size bu konuda yardımcı olacağız. Hem eğitim içerikli hem de ticari e, bir yarışma içerikli bir yarışma e, aslında. Hı hı. E, öncelikli olarak e, fikirlerinizle başvuruyorsunuz. Bu yarışmaya ve arkasından da sizlere 1-26-25-26 Haziran'da İstanbul'da bir eğitimimiz olacak. Bu eğitimin sonucunda da bir iş fikrinizi bir yatırımcıya nasıl sunmanız gerektiği sizlere tamamıyla öğretiliyor oluyor. Hı hı, hı hı. Evet. Hemen arkasından da yarışmamız devam ediyor. Evet. Peki yani <gülüyor> esas temel olarak... Aslında fikir yani evet. fikir fikrin ne kadar e, hayata geçirilmiş olduğu hangi aşamada olduğu evet. bu anlamda çok önemli değil diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Tek aslında koşulumuz var, ticaret ticari bir kazanç elde etmemiş olmanız. Ticari gereği. bir ürün evet. haline gelmemiş olması, daha önce hiç satılmamış, evet. değil mi? Yani piyasaya sunulmamış bir şey evet. olması gerekiyor. Peki ama yani tabi aslında ben de birkaç tane böyle yarışmanın jürisinde falan da yer almıştım zamanında. Gerçi tabi onlar daha Türkiye kapsamlı şeylerdi. E, tabii gençlerin e, özellikle tabii gençler e, bu konulara çok daha yatkın ve çok daha ilgi e, e, duyuyorlar. E, fikirler çok parlak, çok evet. iyi ama her zaman tabii e, bunun finansal kaynağına erişemedikleri için evet. hayata geçememiş oluyor. Bu onlar için de çok büyük bir fırsat değil mi? Yani çok büyük bir fırsat çünkü e, Avrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Avrupa'da ilk ona girecek adaylar için yarışmacılar için 95 bin euroluk bir yatırım yardımı ayırmış durumda bunu fonlamış durumda bu yarışmayı o Estonya'da yapılacak olan finallerde Türkiye dünya Avrupa'da ilk ona giren yarışmacılar 18 aylık bir süreç içerisinde 95 bin Euro'luk bir yatırma. Arkasından 200 bin Euro'ya kadar olan kısmını da yatırımcılarla buluşturma şansına sahip olacaklar. O yüzden aslında çok büyük bir şans. Çok. Ee, evet. Çok da 95 bin Euro'da çok yatırım için aslında başlangıç için çok güzel bir ...miktar. Hı hı. Ee, yarışmacıların ve fikirde sahip olan arkadaşların veya herkesin başvurmasını istiyoruz. Evet. Belki şimdi biraz Türkiye ayağından konuşalım. Yani evet. Türkiye'ye getirdiniz, bunun gerekli duyurularını yaptınız muhtemelen. Evet. O süreç nasıl işledi? Yani bu Climate Launchpad yarışmasına Türkiye'nin de dahil edilme kararı alındıktan sonra... ...Türkiye'de nasıl bir tanıtım süreci işlettiniz? Türkiye'de öncelikli olarak üniversiteler aracılığıyla, startup iş fikri topluluklarıyla ve basın sosyal medyayı özellikle çok yoğun olarak kullanıyoruz. Sosyal medyadan da bizlere, kendi sayfamızdan da Climate Launchpad Türkiye sayfasından, Turkey sayfasından, Facebook'tan hı hı. ve diğer sosyal medyalardan da bizlere ulaşabilirler. Sosyal medya ağırlıklı olarak <gülüyor> ulaşmaya çalışıyoruz. Üniversitelerin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılıyoruz. Bu etkinliklerde projelere bu yarışmayı anlatmaya çalışıyoruz. Genelde aslında proje start fikri, iş fikri bulması çok kolay ama çok spesifik bir konu olduğu için illaki clean tech konulu olmak zorunda olduğundan dolayı Doğru. iklim değişikliğine karşı bir ...proje olması, öyle bir proje geliştirmek durumunda olduğumuzdan dolayı. O yüzden genelde insanlar mesafeli yaklaşıyorlar. Gruplar mesafeli hmm. yaklaşıyorlar. Ama aslında yapılan tüm projelerde çok konu iklim değişikliğine girebiliyor. Enerji verimlilikleri iklim değişikliğine giriyor. Herhangi bir kaynağın daha verimli kullanması, verimlilik olduğundan dolayı... ...iklim değişikliğine karşı proje olarak sunabiliyorsunuz. Veya evde geliştirmiş olduğunuz çok basit bir şey bile... Organik olarak üret, ürettiğiniz e, bir deterjan e, veya herhangi bir şey e, et tüketiminin daha az olması bile e, veya buna neden olabilecek bir proje geliştirmeniz bile e, aslında iklim değişikliğine karşı bir proje geliştirmiş oluyorsunuz. O yüzden e, bu konu hakkında herhangi bir e, sorunuz varsa bizlere lütfen sosyal medya aracılığıyla ulaşın. Hı hı. E, bizler bu, bu konuları zaten toparlamaya da çalışıyoruz, yardımcı olmaya da çalışıyoruz başvurularda. Herkese yardımı açığız. Evet. Peki ondan sonraki süreçte talepler herhalde gittiniz işte bu üniversitelerdeki tanıtımlar sonrası ve sosyal medya internetteki duyurular sonrası herhalde başvurular gelmeye başladı. Evet. ilgi duyanlar tarafından. Kimler daha çok ilgi gösterdi? Ne tür projeler var şu anda yarışmaya gidecek? Çok geniş kapsamlı projelerimiz var şu an Türkiye'de. Öğrencilerden yoğunluk tabii ki de öğrencilerden geliyor. Hı -hı. Öğrenciler çok güzel projelerle ...başvuruyorlar. Ama ev hanımlarından da... ...projeler geliyor. Çok kendileri geliştirmiş oldukları... ...doğal yöntemlerle üretmiş oldukları... ...değişik ürünlerle katılmak hmm. istiyorlar. Güzel. Onlara da kapılarımız açık. Profesyonel gruplardan... Daha ...şirketlerden de geliyor... Şirketlerin sadece bu ürünleri ticari olarak daha önce de söylemiş olduğumuz gibi satmamış olmaları yeterli bir fikri varsa o şirketin onlar da başvurabiliyorlar. O yüzden çok geniş kapsamlı bir yelpazesi var. Bu konuda da çok mutluyuz. Evet şimdi nasıl gidiyor yani başvurular istediğiniz gibi mi? Tabii ilk daha, yıl olduğu evet, için evet. belki biraz daha istenen seviyelerde değildir ama evet. önümüzdeki yıllarda da. Herhalde çok daha ilgi duyulacaktır. Evet, biz, ee, i̇nsanlar da daha fazla haberdar oldukça. Biz Türkiye olarak çok iddialıyız. Bu sene birinci olmak istiyoruz. Bu ilk yılımız. 30 ülke arasından iklim değişikliğine karşı Avrupa'yı koruyacak ve iklim değişikliğine karşı Avrupa'da öne çıkacak projenin Türkiye'den gelmesi bizim için çok önemli. Genelde kuzey aksındaki ülkeler kazanıyorlar yarışmayı. <gülüyor> Onlardan proje çok fazla geliyor. Çok fazla bir bilinç çok yoğun. İnsanlar bu konuya çok duyarlılar. Ve herkesin bu konuyla ilgili mutlaka bir fikri var. Bu fikirler ve çok da güzel fikirler var aralarında. O yüzden onların şansları daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Ama biz bu sene inşallah... Türkiye'den birinciyi çıkartacağız. Evet tabii yani kuzey ülkeleri ister istemez iklim değişikliğiyle mücadele konusunda e, yani hükümet, devlet e, programları, destekleri tabii e, yani ister istemez diğer e, Avrupa'nın güneyindeki evet. ülkelerden. Veya bize doğru kaydında daha Avrupa'nın doğusundaki ülkelere göre daha gelişmiş işte sıfır karbon üzerine evet. kömürsüz bir gelecek üzerine pek çok çalışmalar yapılıyor. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra belki biraz bu işlerin bir takvimi var değil mi evet, yani başvuruların evet. son tarihi sonra eğitimler belki biraz onlardan da bahsedip belki aslında 11 Haziran'a kadar vakit var belki yeni evet. başvurular da burada bu vesileyle duyup katılmak isteyenlere onları bilgilerini vermiş olalım. You let me jump in your game Hello, I love you Won't you tell me your name Hello, I love you Let me jump in your game She's walking down 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında Climate Launchpad Türkiye temsilcisi Ertan Özel ile birlikteyiz. Ee, Avrupa'da böyle e, aslında e, başta gençler olmak üzere herkesin katılımına açık heyecan verici bir e, yarışmadan e, bahsediyoruz. Biraz e, yarışmanın içeriğinden e, bahsettik e, programın ilk bölümünde. Şimdi belki biraz e, başvuruları nasıl yapmak gerekiyor... Bunun tarihleri takvimi nasıl evet. ilerliyor belki dinleyicilerimiz bunlar hakkında da bilgi almak isterler biraz onlardan bahsedelim En önemli tarihimiz 11 Haziran evet. 11 Haziran bizim son başvuru tarihimiz o yüzden tüm bu yarışmaya katılmayı düşünen herkese buradan sesleniyoruz 11 Haziran'a kadar mutlaka başvuruların tamamlamış olmaları Daha gerekiyor 15 gün vakit var Daha 15 gün <gülüyor> vakitleri var Başvuru sürecimiz çok kolay. Hiçbir hmm. şekilde bir teknik hazırlık yapmalarına gerek yok. Hmm. Sadece iş fikirlerini biliyor olmaları ve düz yazı olarak beş tane soruyu cevaplamaları yeterli. Nereden cevaplayacaklar o beş soruyu? Climate soru? .org sitesinden hmm. ana siteden başvuruyorlar. Ve başvuru sırasında da mutlaka başvurunun Türkiye'den yapıldığını seçmeleri gerekiyor. Hmm. Eğer Çünkü 30 ülkede orada listeli. Hangi ülkeyi seçiyorsanız oranın finaline gitmek zorunda kalıyorsunuz. ...bizler Türkiye'de bizlerle olmanızı istiyoruz... ...o yüzden mutlaka orada Türkiye'yi seçin... Evet. ...beş tane çok basit sorumuz var... ...orada iş fikirlerini... ...sadece özetlemelerini istiyoruz... ...ve bizlerin anlayacağı şekilde... ...bizlerin anlamaları yeterli... ...o aşamaya kadar geldikten sonra... ...fikirler değerlendiriliyor... Başvurulan e, projeler arasından e, 7 ile 10 tane proje e, bizim eğitimimize 25-26 Haziran'da İstanbul'da e, gerçekleştireceğimiz e, eğitime katılacaklar. Ya onların katılıp katılmayacağı belli i̇şte olup, olup olur. Evet, Ön eleme e, hmm. yapılacak. E, 11 Haziran'dan sonra yapılacak olan önelemede Jüri'miz tarafından bir küçük öneleme yapılacak. Hı hı. E, 7 ile 10 tanesi bu eğitime katılmaya hak kazanacaklar. İki hmm. günlük bir eğitim. Yine Avrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü eğitim göndermiş olduğu eğitmenler tarafından yapılıyor bu. Ve sizlere iş fikrinize, bir yatırımcıya, bir jüriye nasıl anlatmanız gerektiğini, sunumu nasıl hazırlamanız hmm. gerektiğini, tamamıyla tüm teknik detaylarıyla sizlere mentorlarla yardımcı olarak o noktaya getiriyorlar. Evet. Arkasından 10 Ağustos'ta da ikinci, üçüncü en önemli tarihimiz 10 Ağustos. Burada da bir jürimizin, Türkiye, ilk Türkiye jürisinin önüne çıkıyorsunuz ve Türkiye'yi temsil edecek üç tane projeyi seçiyoruz. Üç tane. Üç tane projeyi Finalet seçiyoruz. Yani Türkiye'den evet. gitmek üzere. Sıralamıyoruz. Kalıyor. Birinci, ikinci, Hı. üçüncü değil. Üç tane Türkiye'yi temsil edecek projeyi seçiyoruz. <gülüyor> evet. Ve Estonya'da Ekim ayında da Talline gönderiyoruz. Hı -hı. Yine masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacak şekilde. Evet. Yani her bu 30 ülkenin her biri üçer tane proje göndermiş oluyor değil mi? Evet çok fazla aslında proje varmış gibi gözüküyor. Bunun amacı da aslında çok daha büyük bir network'ün oluşturulması. 2 günlük bir eğitim yine eleme süreci oluyor Talin'de. Hmm. Orada değişik projeleri de dinleme şansınız oluyor. Değişik proje sahipleriyle tanışma fırsatınız oluyor. Ve buradaki network'ün de genişlemesini sağlıyoruz bu şekilde. Evet. Ve ikinci gün Talin'de de. Avrupa'nın ilk üçü seçiliyor. Birinci, ikinci ve üçüncü projelere hmm. birinci, ikinci ve üçüncüye toplamda 17.500 euroluk bir nakit ödül veriliyor ve ilk ona giren projelere 95.000 euroluk yatırım fırsatı tanınıyor. Ve yatırımcılarla da tanışma. Ve yatırımcılarla tanışma, tanışma, tanışma fırsatı tanınıyor. Bunun yanı sıra aslında daha da önemlisi bu eğitimleri, bu süreçleri, bu network'ün içerisinde olabilmek bence bu paralardan çok daha bu ödüllerden çok daha önemli. Mutlaka. Çok daha büyük bir ödül. O yüzden biz Türkiye'deki yarışmacıların da veya katılmayı düşünen herkesin o elini çabuk tutmasını istiyoruz. Evet, peki yani aslında tabii çok rekabetçi de bir ortam ama... E, yeni fikirler her zaman yeni fikirlere evet. de açık bir e, zemin. E, belki e, ya aklından geçip veya hali hazırda kendi e, evinde, çevresinde uygulayan ama e, dediğimiz gibi tabii bunu hiçbir zaman e, bir e, satışa sunulacak ürün haline getirmemiş insanlara. Belki cesaret vermek açısından da e, yani evet söyledik bir kere. Yani clean tech evet. olacak, iklim değişikliğiyle mücadeleye bir katkısı olması gerekiyor dedik ama... ...belki onu biraz daha detaylandırırsak, belki sizin bugüne kadar dinlediğiniz... O e, katılımcılar arasında farklı e, neler vardı ne, ne tip fikirler vardı belki hani katılmak isteyenleri cesaretlendirmek açısından örnekler verebiliriz. Geçen senenin aslında birincisi benim favorilerimden bir tanesiydi e, ve yine kuzey ülkelerinden bir tanesinden geldi bu da çöl toprağın 7 saat içerisinde ikilebilir bir toprak haline dönüştüren bir teknoloji geliştirmişler. Bu kulağa korkutucu gelmesin çünkü gerçekten teknik bir konuydu ama çok güzel bir konuydu. <gülüyor> özel yetişmiş. ödül de aldı. Ama onun dışında özel ödül alan mesela işte kahve makinelerinin içinde kalan artık kahveleri kullanarak mantar üretimini yapan bir proje vardı. Bu grup özel bir özel ödül aldılar. Hmm. Ondan sonra sonbaharda dökülen yaprakları toplayarak bunlardan işte değerlendirip izolasyon malzemesi sıkıştırarak izolasyon malzemesi yapan bir grup vardı. Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak şişeleri kullananlar... Veya solar enerjiyi kullanarak hmm. işte cep telefonları Şarj ünitelerini kullanan Projeler vardı Bunlar da yine çok güzel ürünlerden Projelerden bir tanesiydi Veya yine bundan da daha da Basit olabilir İşte evde ürettiğiniz, daha önce de söylemiş olduğumuz kimyasal olmayan organik maddelerle yapılmış kendi üretiminiz olan herhangi bir temizlik malzemesi olabilir, yiyecekleriniz olabilir veya evde verimliliğinizi geliştirmiş olduğunuz bir tarla, arka bahçenizde bir şeyler yetiştiriyorsunuz ve öyle bir yöntem buldunuz ki artık daha hızlı, daha verimli. Aynı topraktan aynı kaynaktan daha çok verim alabiliyorsunuz hı hı. bu projeniz olabilir veya Türkiye'de aslında haberlerde de çok duyuyoruz kendi elektriğini üreten insanlar bile evet, var evet. değil mi yüzger pazeleriyle bunları yapıyorlar o yüzden değirmenleriyle pardon hı hı. kusura bakmayın o yüzden ben Türkiye'de çok fazla proje olduğunu inanıyorum. Ee, bu projelerinde hiç korkmasınlar ee, sadece başvuru yapsınlar bizler zaten direkt onlarla iletişime geçeceğiz hı hı. ve değerlendiriyor olacağız beraber ee, anlamaya çalışacağız veya onları yönlendireceğiz daha güzel bir yönde ee, daha e, başvuruyu nasıl daha sağlamlaştırabiliriz adına başvuruyoruz. Ee, Evet aslında tabi çok ilginç projeler eminim yani bunların evet. çok daha da fazlası vardır. Daha tabi aslında genç bir yarışma hani 2012'den beri yapılıyor. Peki acaba tabi siz bunları takip ediyorsunuzdur yarışmada ödül almış dereceye girmiş bu bahsettiğiniz projeler mesela yatırımcılarla buluştu mu şu anda ve o fikirler bir şekilde ticarileşecek mi daha geniş kitlelerin kullanımına? ...açılmak üzere böyle ee, projeler ilerletiliyor mu? Üç yıllık bir yarışma, çok genç bir yarışma. Evet. Doğru söylüyorsunuz. 18 aylık bir eğitim süreci var bundan sonra. Asıl aslında bu hmm. yarışmayı kazandıktan sonra... ...ilk ona girdikten sonra Avrupa Birliği'nin... inovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün hızlandırma programına dahil oluyorsunuz. 18 aylık bir proje geliştirmede size know-how ve destek oluyorlar. Ve 18 ayın sonunda... ...yatırımcılarla buluşturtuyorlar. Hı. Yani aslında tam anlamıyla hazır olduğunuz tam anda... Tam bir inkübeyter sistemi Aynen. aslında değil mi? Evet. Evet. evet. O yüzden şu anda yeni 2012'de girmiş olan projeler... ...yatırımcılarla yeni yeni buluşmaya başladılar... ...ve önümüzdeki yıllar içerisinde onların da başarı hikayelerini... ...mutlaka yayınlıyor olacağız. Evet, yani tabi e, Türkiye'de aslında e, biliyoruz üniversitelerde mühendislik fakültelerinde e, ağırlıklı olarak aslında e, çok değişik fikirler e, çıkabiliyor ama onlar herhalde birer e, proje ödevi e, olarak e, raflarda e, kalıyor belki o gençlerin önünü e, açmak için onları e, cesaretlendirmek e, ve uluslararası alanlara taşımak için e, belki biraz daha bu e, tabi daha hem yarışma çok genç hem Türkiye'ye çok daha yeni geldi ama belki süremiz de artık azalıyorken belki böyle vermek istediğiniz bir mesaj olabilir. Yani bu yarışmayla ilgili. Çok doğru söylüyorsunuz. Hı. Projelerinizi rafa kaldırmayın. Eğer iklim değişikliğine karşı herhangi bir projeniz varsa lütfen bu fikirlerinizle bizlere ulaşmaya çalışın. Başvurunuzu tamamlayın. 11 Haziran'a daha çok vakit var. Bu Türkiye için bizim bölgemize bulunan ülkeler için aslında bu yarışmalar çok önemli. Bizler bu sorunun daha çok daha büyük kitlelere duyurulmasını istiyoruz. Hı hı. Ve bu projelerin sayesinde de eğer birincilik veya derecelere girebilirsek şayet Türkiye'de de daha çok duyulacağına inanıyoruz. Doğru. Sizler aslında sadece bir projeyi gerçekleştirmiş bir işbirliğini gerçekleştirmiş olmayacaksınız. Türkiye'de de bunun daha çok duyulmasına öncülük eden insanlar olacaksınız. Farkındalık yaratma Farkındalık, konusunda evet, aldığı konusunda aynen. evet önemli. O yüzden burada aslında çok önemli bir rol, çok önemli bir mesuliyet bence. Hı hı. Kesinlikle çekinmeyin. Herhangi bir fikrinizle başvurabilirsiniz. Evet. Climate Loungepad.org'den org. sadece kısa beş soru yanıtlayıp evet. ve özet. Çok özet. Çok uzun uzun yazmalarına gerek yok. Yazmaları... Fikri sadece tanımlasınlar bize yeterli. yeterli. Biz anlayalım yeterli. Olabiliyor. Peki. E, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta e, Ekonomi Ekoloji'de Climate Lounge Pet Türkiye temsilcisi Ertan Özeli ağırladık. E, ve böyle iş fikirleriniz varsa, ilginç iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı olacağını düşündüğünüz projeleriniz varsa e, daha 11 Haziran'a kadar vakit var. Başvurabilirsiniz diyoruz ve haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekolojik Hazırlayıp sunanlar Pelin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun.